İram ya saçlar da saymışlar, çömler için saçlar delirmeyi de çakırmışlar. Veyahut saymışlar. Ebu bu Kırsız'da ki şey, affedersiniz, Ebu bu Radiyallahu anh Efendimiz'in de eva'ya göre onun da hızlı bir Bir ibe düğüm yapmış, ibe düğüm yapmış, iki bin düğümlü bir tespih varmış. İki bin düğümlü bir tedbih. yani iki bin taneli demek. Bizimki yüz tane. Bunun ipi katı. Herhâlâ uzun bir ipi varmış demek ki. düğüm, düğüm, düğüm, düğüm böyle. Onları çekmeden yatmazmış keçi. Ne kadar şey yapıyorsa sabit kiram çekmiş. Sabit kiramın tesbihi var. Tesbit bir dert değil. Bir sürü karşımıza çıktılar. Efendim, efendim teki dediler şey yapar ama tesbih bir dert değil. Bir e, peygamber Efendimiz'i parmağıyla çekmiş canım, parmağıyla çekileceği parmağınla çekersin ama 2000 olduysa o zaman işte ip kullanacaksın veya çekirdek kullanacaksın veya çakıl taşı kullanacaksın o zaman, sayı çok olurdu ama parmaklar e, kâfi gelmiyor, o da var. Ne zaman çekilecek? Zikrullah her zaman çekebilir, yasak bir zaman yoktur, namazın yasak zamanı vardır, orucun yemek yemek yememe zamanı vardır, haccın mevsimi vardır Efendim vesaire Ama zikrin bir kolaylığı her zaman yapılabilmesi, ne zaman istersen yap, yapabilirsin, e nasıl yapması iyi olur, tamam İyi olan şekiller şunlar. Aptal olarak yapmak iyidir. Benleri aptallığı biretmeyi tavsiye ediyorum. İnsan oturduğu yerin sakin olması iyidir. Çünkü gürültülü, patırtılı bir yerde insan kendisini sonsuz derecede vermez. Bu çok belli bir şey yani. Sıra. Temiz fak bir yerde olması iyidir mübarek şöyle temiz bir yer yani içki tökülmüş, pis pasaklı bir yerde, pis kokulu bir yerde seyitli olmalı insanın ama tertemiz böyle bir yerde, eee olur. Sakin, temiz, tenha bir yerde, ateşli olarak Kıbrı'ya doğru olursa iyidir. Çünkü Kıbrı'ya yönü muhteremdir inşallah. En starı mecazisi bile bir ilk Hadi şerif. Yani oturuşların en yüzeri Kübde'ye dönüp oturuştur diyorsunuz. İnsan oturduğun zaman çünkü de Kübde'nin tarafta demeli Kübde'ye yönündelik olarak oturmalı. Şimdi bilmiyorum şu anda Kübde nasıl, buradaki bu şey. Şöyle size söyleyeyim yanımda var bir olmuş bir şey. Kübde tam sizin oturuşluğunuz. Yani siz kazandınız. Sizin Kübde'ye doğru günler oturuyorsunuz ama biz bunu bilerek Hayal Yani imam diken ederken kendisini fedakar diyorlar. kıbleye arkasını dener. Ama cemaat şeye kibreye dönüp olur. Yani hocuna fedakarlık yapıyor. Aslında ben incil olsaydım böyle oturacaktım. Evet, öyle konuşacaktım. Bunları o alırdık bu tarafa. E, sevap kazanın diye. Ama siz yeter ki kazanın diye. Yani böyle oluyor, anneanne böyle oluyor. Kıbleye doğru oturmak sevaptır. Sonra uygundur, sonra göz yummak iyidir. Gözünüzü yumduğun zaman bir şeyi iyi hatırlardın. Dur bakayım, neydi o arkadaşın içeriği diye gözü kapattın. Gözü kapattığı zaman başka şeylerle ilgisi kesiliyor, panzantre oluyor insan. O bakımdan göz kapatmak iyidir. Yoksa göz kapattığı zaman bir şeyler göreceğim, abancı yok yani o amaçla değil. Gözümü kapattığım zaman bir şeyler görüldüğü değil. Konstantre olabileyim diye. Görmek her zaman gözle olmaz muhtemel kardeşler. Bunu hatırlatayım. Yani kalbin görmesi ne demek? Gözün görmesi demek değil başka Yani aklın görmesi ne demek? Aklın bir hakikati yakalaması demek. Aklın gözüyle onu gördü, ona karşı tedbir aldın. Şöyle yaptın böyle. Aklın görüntüsü şu bizim gözümüzün görüntüsü gibi değildir. Kalbin görüntüsü öyle değildir. Buna alışın yani. Laflar sizi oyalamasın görüntüler başka başka olabilir, organların cilcine göre. Güneşli kapatacaksınız, abdesttesiniz, Kıble'ye doğru oturtunuz, muhit güzel, temiz, sakin, mübarek bir yerdesiniz. Evvela 25 defa Estağfurullah. Neden? Estağfurullah demek iyidir. Hatta biliyorsunuz Efendimiz'in savsiyeti zaman bittiği zaman bile Estağfurullah diye. Allah'a merteselâhu ve sellem, tebârek-i yazdın, celâlu ve demek de sünnettir ama onu demeden Esselamu Aleyküm ve Rasûlullah Esselamu Aleyküm ve Rasûlullah Esselamu Aleyküm ve ve Rasûlullah ve sellem, tebârek-i ve Namazdan çıkarken niye estağfurullah diyor insan? Yani abdest bir 1, cavideydi namaz kılmıştı 3, iyi bir şey yapıyordu 4 Yani niye estağfurullah diyor? Tabi o da iyice bir şey, anlamlı bir şey, namazın bir kusurum varsa affoldun demek istiyorum yani yarabbi ben senin huzuruna geldim girdim çıktım, inşallah hatalı bir şey yapmamışımdır demek istiyorum. Evet, 25 defa estağfurullah diye başlıyorsunuz, sonra... Bir Fatiha'nın yuvarlanmış olsun, onları Peygamber Efendimiz'e ruhuna hediye edeceksiniz. Peygamber Efendimiz'e bize kadar, cihanın her yerinde, her zamanında böyle bu hürmeti görmüş olan mürşitlerimiz, büyüklerimiz. <gülüyor> Gelmiş geçmişler, onlara hürmetimiz çok. Zaten bu Hadis-i Şerif'in başındaki islat zinciri gibi adalevidir. Eder ele bu vazife böyle evet, şey yapıyor, <gülüyor> devam ediyor. Çok büyüklerimize dua ederiz. Fatiha'dan üç ihlas verip bir Fatiha okuyup ruhlarına hediye ederiz. Bu bir hediyedir. Onların ruhuna vakit olur. Ve onların maneviyatının himmetleri, seveccüblerimize <gülüyor> faydası olur. Sonra gözünüz kapalı üç şeyi düşüneceksiniz. Yirmi şefa esnaf maddesiniz, bir Fadihah Aşkırı oğlan Tamam, bundan eğer belirtin. bir başlangıcı, hazırlık. Sonra gözünüzü kapalı. Üç şeyi düşündük. Bir, dünyanın faaliyetini, ölümü, ölümden sonra düşünmek. İki, müshidini hocasını insanın gözünde getirmesi üç Allah'ın hocalığında olduğunu hatırlamak. birincisi de yani ölümü düşünmeye razı değilmezlerdi, veya teşekkür müzderler, veya teşekkür müzderler, hepsi aynı manaya, hani ölümü hatırlamak ama hayalinde böyle gözünü kapatıp bile şiram aşırı gibi gözünde getirmek demek bir gün olup öleceğiz. Kâfir konuşacak, kâfirler sorguya uğrayacak. Kıyamet ve herkes adalete kalkacağız. Mahşer yerine gideceğiz. mahkeme Kübra kurulacağız. hesaba çağrılacağız. Cehaların günahları terazide tartılacak. İyiler bir tarafa, kötüler bir tarafa ayrılacak. İyiler cennete müشrefdir cennete girince ne kadar vahiyer olacağını, de cehennem atılıp, cehennem yanınca nasıl feryat-ı fikranı basacaklarını bunları böyle bir müddet konsantre bir şekilde düşüneceksiniz. Buna tefekkürü mevzite ediliyor veya rabıtayı mevzite ediliyor. Tabir bu anlamı ve mahiyetiyle o. Bunu niye düşünüyoruz, niye böyle yapıyoruz fikre oturduğumuz zaman? Peygamber Efendimiz buyurmuş da ondan, Peygamber Efendimiz bize ölümü çok hatırlamayı tavsiye ediyor. Ve ''Eksiru zikru mevti'' Ölüm düşüncesini çok yapıp buyuruyor. Ve buyuruyor ki ''Zikru mevti sadakası'' Ölümü düşünmek sadaka vermek gibi sevap, insana fayda verir. Sevabı çoktur, kalbin fasını siler, İnsanın sevabını arttırır, nefsini ıslah eder, egosunu ıslah eder, ve insanın gafletten uyanmasına, iyi yola yönelmesine sebep olur. Onun için, rabutayı merdiye yapacaksınız. Gözünüzü kapalı, istikvalidenin başında neler geleceğini şimdiden düşüneceksiniz. Ölmeler evvel ölmek diye lisede okumuşsunuzdur. Efendim, elebiyat hocalar ne bilir onu size nasıl anlattılar? Canını çıkartarak, vervat ederek. Ölmeden evvel ölmek, işte bir nevi bu. Şimdi ölmeden evvel nasıl ölçeceğini düşünüyorsunuz. En sonunda Mahlum'in Kübra'dan eyvah deseni, orada paylıyor. Ama bu hayatta iken eyvah derseniz, eyvah demeden Allah diyelim, bir ilahi var. Bu dünyada dünyadayken ölümü düşünüp de sanki o hayat başınıza gelmiş gibi korkarsanız tedbir alabilirsiniz. Uyanabilir. Ama hiç tedbir almadan ölüp de başında o hal gelirse orada tedbir alamaz. Şerrün nedaveti, yevmen kıyameti. Pişmanlıkların en benazı kıyamet günündeki pişmanlıktır. Çünkü telafisi mümkün değildir. Ama bu dünyada pişmanlık duyarsanız tamam, durumunuzu düzeltebilirsin. O bakımdan ölüm düşünülüyor. Bunun faydası çok İnsan ıslahana sebep oluyor. Kalbi nurlanıyor. Kalbindeki paskir, kaflet vesaire gidiyor. Efendim, i̇çi dışı durulanıyor. Ha hayat faniymiş. Demek ki ölüm gelecek. Demek ki ahiret var. Cennet, cehennem var diye. İnsan ona karşı efendim, kendisini ayarlama durumuna girebiliyor. O bakımdan çok faydalıdır, çok sevaplıdır. Bunu yapacaksınız bir. Büyükelçilerin bunu yapıyorlar. Yani elvamı tasarruf hep bunu yapa geliyorlar. Onun için öyle arifi insanlar. İkincisi. Zikrullah'ı bizim beraberce yaptığımızı göz önüne getirin. Ya orayı düşünün, şu sahneyi muhabbet edin. Ya da daha güzel bir yer düşünün. Kabe'deymişiz gibi düşünün, Peygamber Efendimizin pericidindeymişiz gibi düşünün. Bizim yanımızda şöyle pillerimiz, Evli Allah büyüklerimiz oturmuş diye düşünün. Sizin yanınızda da sizin sevdediniz yanında olmasından hoşlandığınız kişiler varmış gibi diye düşünün. Beraber zikrullah, zikir yaptığımızı şöyle bir şey, gözünüzde gizli, kalbinizde evet gözünüzün önünde gözünüz kapalı ama tahir dedi. İnsan böyle hocasını, mürşidini göz önünde getirir, onunla onunla böyle kalbinden hayalinden bağlantı kurarsa gerçekten bu maneviyat hayatının esrarından Bir bağlantı kuruluyor. O bağlantı müride fayda veriyor. Müşidin kemalatın müride intikal ediyor. Yani radyo istasyonunu burada efendim şeyde desterde ayarlıyorsunuz da Londra'yı nasıl dinliyorsunuz mesafe uzak olurlar. Bir ayar meselesi. Şöyle bir ayarlıyorsun da hep geçiyor ileri geliyor. şeyi ayarlıyorsunuz düğmeyi buluyorsunuz, seni de dinleyebiliyorsunuz. Yani bu ünlü bir şeyde cihazda böyle olduğu gibi manevi bakımlarında insan şeyliyle bir arama yapıp bağlantıyı kurarsa kendisi o bizi alır, o büyüklerin kemalatı kendisine intikal eder, o manevi bağlantı kurulur. Şimdi bakın, bu manevi bağlantılar hakkında siz doktora yapan insanlarsınız şu anda, ben de üniversiteden emekli bir profesörüm. Ee, teknik tahsil de yapanlar var içinde ben de yaptım. Büyük miktar teknik tahsil ve teknik müşem okullarda akademilerde hocalıkta yaptım. Şimdi daha taze bir haber İstanbul'daki bir genel müdür kardeşimizin evine gitmiştik en son günler buraya gelmeler önce. onun bir çocuğun ismi Hasan hocam dedi bunun Hasan ismini Şeyhimiz Mehmet Said Efendi koymuştu dedi. Yani benim şeyhim. Bizim hanım babası. Mehmet Said Efendi koymuş, Hasan ismini, nasıl koymuş, anlatıyor şimdi Bu Çocuk doğduğu zaman diyor, benim babam geldi, onun ismine Hasan koyalım dedi diyor. Babası, hiç kimseye danışmadan, tamam bu bebeğine de Hasan olsun demiş. O da demiş ki, baba, yani bizim Şeyh'imiz var, Mehmet Said Efendi, yani Müsaade, ed. biraz babasıyla böyle seninle benim konuşuyorlar biraz demokrat terbiyeli bir kişi yani böyle klasik terbiyeli değil, demokratik terbiyeli bir çocuk. Demiş baba ya olmaz, işte şeyimiz bir zanaç alıp o ne isim koyacaksa onu koyalım. Babam diyor üzüldü ama diyor ben de hiç pabuç bırakmadım diyor, koydum madı biz seni. Baba sonra diyor mevsim hocamızın yanına gittik diyor, hemen bir şeyimiz oldu. Oğlumuz oldu. İsmine koyalım dedim diyor. Bana diyor hiç işinden bahsetmedi diyor bacım diyor. Ana baba hakları haklarından bahset. Ana baba haklarından, anne babayı gününü hoş etmekten bahsetti diyor. İdare etmekten bahset. Ben diyor evladıma isim soruyorum diyor. İsim söylemiyor. Böyle diyor diyor. Sonra gene sormuş, gene ana baba haklarından bahsetmiş. İki. Sonra gene sormuş, efendim bir çocuğun ismini ne koyalım? Bak demiş, bu çocuğun ismini Hasan koyacağız demiş. <gülüyor> Hocam, yani ismini vereyim, şartın, kilin kendisine şey yapın. Yani ben de duyunca, aman dedim bunu kaydedelim, hatta yazılı, yani onun şeyini alalım diye düşünüyorum böyle, Yani da toplayayım böyle şeyler diye düşünüyorum. Bak demiş, bu çocuğun ismini Hasan koyacağız demiş. Çünkü demiş, yani demek ki şeyler haberdar, babasının arzusundan, bunun muhalefetinden haberdar. Bunu ana baba hakları konusunda uyarıyor ki kendiliğinden babasının dediğini kabul etsin de sevap kazansın. E ısrar edeceğiz, diyor ki bu çözülüşüne azal koyacağız. Bu enteresan bir olay. Daha çok enteresan olaylar var. Bunda şunu anlatmak istiyorum sizin gibi münevver insanlara. Biraz da layık, efendim, eğitim görmüş insanları, biraz da şüpheci, biraz da inkarcı, biraz da materyalistiz biz. Yani karşımız, bizim hepimizin mayatında, tahsilimizin, kafa yapımız, işte bu vardır, şüpheciyizdir, materyalistizdir. O gibi şeyleri hep bir şeyle yorumlamak isteriz. Gel bakalım yorumla bunu. Gel bakalım bu olayı... Materiz, materyalist bir kul bul da yorumla bakalım. Az şuurla, üç şuurla efendim bilmem şuur altıyla tesadifle. Yer bakan bu lafları şey yapamayın. Hiçbir şey yapamayın. Başka bir şey bir misal söyleyeceğim. Yani biz zehirlenmiş münevverler olduğumuz için bu zihrin panzehri olsun diye söylüyorum. Bir as subay tek ismini unutuyor bir yazar var İstanbul'da Bakıtas oldu. Tek bir vesile bakıtas oldu. Demiş ki 20. yüzyıldaki Evliyaullah'ın hayatını tabi biz böyle bölücüs veriyoruz biraz sohbet yapıyoruz bir ben lafı uzatıyorum. eğer biraz sıkıldıysan öksürük <gülüyor> falan yapın ben anlarım size kesin. Şimdi. Ee... Bir olup karar vermiş. Cumhuriyet devrindeki Evliyaullah'ın terarcihi ve ahvalini, yani biyografilerini bir kitapta toplayıp Bir kitap yazacak. Bir liste yapmış, bu listenin içinde Eskender Paşa Camii İmamı Mehmet Ayet Efendi, o da var, falanca da var, filanca da var. 20 kişilik birisi bu kitap basıldı. Hocamızda da bir şey başka yapmış, yani çok fazla ayırmamış. Maalesef ama bilinmesi tabii o ayrı bir meslektir, o kolay bir şey değildir. Kimin en büyük olduğunu herkes anlayamaz yani. Şimdi o yazar böyle bir kitap yazmayı proje halinde düşünüyor, daha kitap yazılmış değil. Bir az sıray arkadaşlar. O da şeyde çalışıyor. Alem Dağı, İstanbul Alem Dağı, atom füzesi birliğinde çalışıyor. Alem diye bir, bir dağ var Boğaz'ın biraz arkasında. Beykoz'da bilmem nere arasında, arka tarafta Orada bir füze taburu var. Ama füzelerin başlığı atom başlıyor. Yani Rusya'ya atom başlığı gönderebilecek bir şey, birlik orası. Çalışan bir teknisyen asu var. O da demiş ki bu vakka soğumlar. Ooo çok güzel. Böyle Evliya da ilgili bir kitap yazıyorsun. Çok güzel. Böyle bir kitap yazarsan ben de senin şeyine taktire ederim. Yardıklı olur bu sana. Yani sen söyledin. Ben yazarım. Hızlı biter bu iş. Yıllık izleme alır mı yapar mı demiş. Bunu vakka soğumlar kendisi anlatıyor. Hocamızın vefatı ee, seneyi devriyesinde kendisi anlatıyor bu olayı. Yani bizim benim Mermereci'den bilmediğim bir şey o anlatı için öğrendiğim bir şey. <gülüyor> Fakat tam onun izin alacağı zaman geliyor. Vakkas oğlu da memnun. Tamam takdül edecek bir yardımcı buldum diye. Hastuba geliyor diyor ki maalesef sana söz vermişim ama komutan bütün izinleri kaldı diyor. O, o günlerde izin vermiyor. Maalesef yapamayacağız, beraber çalışamayacağız. Niye? Füzenin atılış mekanizmasında bir yeri bozulmuş, bilemiyorlar, çalışmıyor. Uğraşmışlar, gidilmişler, teknisyen getirmişler, araştırmışlar, muayene etmişler, çözümleyememişler. Amerika'dan uzman getirtilmesine karar vermişler. Füzenin atılması gerekse atamayacaklar. Çalışmıyor mekanizma. Bozulmuş bir yer. Komutan da çok kızmış bu işe. O günlerde de teftiş varmış. Yani bir komutan gelecek, oraları inceleyecek, rapor verecek. Mekanizma bozuk olunca buranın komutanı negatif puan alacak, terfi belki olmayacak. Askerler böyle tepkiş ettikten çok korkarlar. Bütün mahiyetindeki adamları böyle hizmete koştururlar. Her taraf vadan alınır, boyanır, ayakkabılar e, yıkanır, temizlenir, boyanır, pantolonlar ütüleri yırtıklar, dikilir filan. Yani bir göz boyama, tamir olur. Şimdi, komutan çok hızlı için izinleri kaldırılmış. Bu iş olmayacağı. O gece As subayın rüyasına aksakallı bir insan giriyor. Tanımadığı bir insan. Kırmızı yüzlü, aksakallı, mübarek bir insan geliyor. Diyor ki evladım, sizin füzeniz bozuk yer. Sizin füzenizin bozukluğu filan yerinin, falanca yerinin şurasındadır. Tarif edeyim. Sizin füzenizin bozuk yeri şurasıdır diye. Şimdi, Uyanıyor, Allah Allah, Hayırlı inşallah, rüyada böyle bir mübarek da evliya Allah, birisi geliyor kendisi böyle diyor. Ertesi gün gidiyor komutana, diyor ki komutanım, ben diyor, füzenin arızasını bulacağım. Bulacağım füzenin arızasını, ta gidereceğim, tamir edeceğim füzeyi. Ama diyor, benim yıllık iznim vardı, birisine söz vermiştim, gitmem bana diyor, yıllık iznimi verir, verirseniz yani, verin. Yıllık izin istiyorum?" deyince O zaman demiş ki sen onu tahmin et, ben sana iki misli izin veririm. Yani 15 gün izin verecekse bir ay, bir ay ise iki ay. İki ay veremez ya yani. Neyse, o da ev kolu bağlı kolay değil, askerlik ciddi bir meslek. Efendim, sana iki misli izin vereceğim demiş gitmiş cihazın başına eliyle koymuş gibi muhtemem kardeşleri arzayı oraya açmış burayı açmış köşe neresiyse arzayı bulmuş gidermiş tamam mı? şimdi bu rüyayı günlük efendim algıların şuur altına itilmesini rüyada şuur altının şuur üstüne aksettilmesiyle yorumlayabilir misiniz? çünkü değil bir sonucu var. Bir arıza bulunuyor. Sonra bu arkadaş hiç tanımadığı hocamızın resmini bizim dergide biz bir hata ettik. Baş sayfaya hocamızın resmini koyduk. Bir boyu resmini böyle gül Endam'ı Güzel bir resmini koydu. Çok güzel bir resmini ben onu çok severdim. Orada görüyor. İşte benim rüyama gelen bu şahısın hocamız. İşte rüyada arz Ebedi evet, Hocam nereden biliyor şeyi, yani bir türlerin teknik arızasını, uzmanların çözemediği arızayı nasıl biliyor? Bu resmeni, bir keramet, yani Evliya Allah'ın kerameti, hem de ve, vefatından sonra bir keramet. Yani daha da vefat, hayattayken değil, vefatından sonra bir keramet. Daha başka bir, tür, bir türlü zincirleme kerametlerini söylerse ben onları çok fazla uzatmak kadar korkuyorum. Hem söylemeyeceğim, ben şunu ben anlatmak ben istiyorum, ben sizin ben kadar ben de şükredeyim, sizin ben kadar ben de sizin gördüğünüz tahsili gördüm. Hem teknik tahsil gördüm, hem edebiyat tahsili gördüm, hem dini <gülüyor> tahsil gördüm. Hem, <gülüyor> gördüm. Allah, Allah beni böyle yetiştirdi, yani nasibim böyle oldu. <gülüyor> ee, sizin şüphelerinizi biliyorum dışarıdaki insanların şüphelerini biliyorum Avrupalıların biliyorum kafaların nereye takıldığını sinirlerinin nelerin kurcaladığını kalplerinin ne gibi şüpheler şüphelerini bilirim Allah'ın izniyle Bunları şeyle izah edemez subjektif bir takım şeylerle izah edemez bu dünyada sizin bilmediğiniz <gülüyor> e, münkirlerin bilmediği bir takım esrarengiz olaylar oluyor bu kesin bunu bilin yani şu iki Olayda onu anlatmak istiyorum. İşte evliyalık böyle bir şey. Yani insan Allah'ın evliyası olunca böyle şeyler oluyor. Onun için böyle evliya olmakla insan sevgi bağı kurarsa onların da kendisi de sevgi saygı bağı kurmuş olan insanlarla bir ilgisi oluyor. Bu olayda da onu görüyoruz. Yani birisi Hayatını yazmak istiyor. Dediksi onunla yardımcı olmak istiyor. vefat etmiş hocamız da onlara yardım ediyor. Yani <gülüyor> vefat etmişler de sağ olanlar arasında direkt bir ilgi, sevgiye karşı sevgi, ilgiye karşı ilgi bir şeyler oluyor. Yani. Bunu anlatmak istiyorum. Bu oluyor. O bakımda e, mürşidini insanın karşısında düşünmesi, onunla bağlantı kurması böyle bir manevi bir şeyler sağlıyor. Ve bu bağlantıya çalışmak gerekiyor, yani bu bir egzersizdir, ruhi bir çalışmadır. İnsanın öncesini karşısında gözlerine getirecek, onunla bağlantı kuracak. Bu bağlantı kura kura iç aleminden bağlantı kurmayı öğretecek, Manevi terakçisi olacak, seyri sülükünde ilerleme olacak. Sonra bu biliyorsunuz tarikatta duymuşsunuzdur belki, ben, belki bir kısmını da duymadan felafi e, şey, Halinden bir hal vardır. Şehinde fani olmak, bir renk, yani ona kavuşmak filan gibi bir hal. Ondan sonra fela ve resul vardır, fela billah vardır, fakabillah vardır. Bu onun başlangıcıdır yani. İnsanın şehinde irtibat kurmaya alışması, devam etmesi. Onun için bunu da yapacaksınız. iki. Şikre oturduğunuz zaman yapacağınız e-Generife Seyden birisi, efendim, vefasızlığından sonraki halleri düşünmek. İkincisi hocanız olarak bizim karşınızda düşünmek. Bizimle manevi bakımdan bağlantı kurmak çalışmalıdır. Ve şükürsü de gavuteli huzur diye adlandırılır. Allah'ın sizi gördüğünü sizin Allah'ın huzurunda olduğunu düşünmelisiniz. Düşüneceksiniz gözünüzü kapalı. Evet ben Allah'ı görmüyorum. Ama Allah seni görüyor. O alemlerin Rabbı, ben O'nun kuluyum. O bana benden yakın, her yerde hazır ve nazır söylüyoruz. Ama bu yakınlık nasıl bir yakınlık? Yani maddi duyularımızla anlamayan anlamıyor. Böylece benim gözünüzü kapalı bunları düşeceksiniz, diyeceksiniz ki Ya Rabbi sen bana benden yakınsın, her yerde hazır ve nazırsın. Kur'an-ı Kerim söylüyor, bu bir hayal değil, ve değil, gerçek. Ama benim anlamadığım bir gerçek, ben bunu anlamadım diye şey yapmayayım, yani küllüye reddetmeyeyim. Böyle bir şeyin olduğum muhakkak, sen alemlerin Rabbısın yarabbi, bana benden yakınsın, şah damazından yakınsın, ben senin kulluk, ben sana güzel kuluk yapmak istiyorum, yaratıp gelirse senden gelir senden yardım istiyorum, lütfeyle ben, ben de senin kullar tarafından kabul eylem. Ben de senin sevdiğin kuru olayım, eskilerde nasıl sevdiğin kullar oldukça ben de senin öyle bir kullar olmak istiyorum. Sana günah, yap, günah işlemek istemiyorum, asi olmak istemiyorum ama ne yapıldığından beri bunları yapıyorum, beni günahlara bulaştır, Korun, tevfikini ve refik eyle. Ben de senin için sana şükreden, iyi kullarından eyle diye dua edeceksiniz. Sonra, Bunları güzelce düşünmek yani zikre insanın tam girmesidir, hazırlanması demektir. Ondan sonra şu tesbihleri çekin. 5 tane tesbih vazifesi veriyorum. Ben vermiyorum, Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği 5 tane zikri size öğretiyorum. 1- Bir yüz defa Estağfurullah değil. seven peygamber benim de Kendisi de diyor ki ben de çekerim. Yani o şöyle bir şey vererek kendi yapıyor. Siz hiç bir gece sabah kadar ibadet ettiniz mi? Peygamberler benim ayakta durup durup durup sabah kadar ayakları şişer. Bütün geceyi secdeyle ibadetle geçiririm. Yani ibadeti en çok yapan oldu. Söylüyorum, söylediğim de kesin. Ne de olsa sonra Aynen. Bu da her şeyde var. Sonra bin Allah Allah Allah söylenip zikredilir, bin defa. Bu niye bin defa? Çünkü kısalır, çabuk yapılır onda. Çünkü Allah çok zikredilir diyor. Zikre tesir eder. Ezdaki bin Allah tesir eder, ezdende. Çünkü çok zikredildiği zaman tesir birikir. Yüz defasında Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Allah diye yüz defa olunca bir söz söylüyoruz. Biz bu önemli büyüklerimiz buna özel önem vermişler. İlahi on en tamamsudur ve ruhda kematsudur. İlerililecek. İlahi en tamamsudur ve ruhda kematsudur. Bu ne demektir? Nereden gelmiştir? Bu hadisi kudsiden alınmış bir sözdür. Yani bunu Allah söylüyor aslında, Allah öğretiyor. Hadis, hadisi kudsiden var. İlahi, enne maksudi ve en radâke maksudi. Manası ne? Rabbi, benim gayem, maksudum, hedefim, arzum sensin. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Bu çok önemli bir husustur, ana zihniyettir. İnsan iyi bir Müslüman olacak, böyle düşünmeli, böyle olmalı diye bunu söylüyoruz. Böyle olmayı özlediğimiz için bunu işe yapıyoruz. Evet, her yüz defa böyle dediğimde göre demek ki o defa bunu demiş olacağız, Allah Allah derken. Bu da tamam. Sonra yüz defa salavat-ı şerife getirmek. Bu da hadis-i şerifte var. Efendimiz'e Efendimiz'e selam getirmek ayette var. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰيكَ تَوْيُسَ الْمُنَا bir. Yar وَدِنَّ مَنْ صَلْبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Ayette var. Yüz defa getirmek hadis var. Sevabının çok olduğu Hadis-i ayette geniş, geniş ediliyor. Salatu şerife getirmek nedir? Bunu da ama bir ilerliyor ama olsun bir şeyler olmuş, olayla size anlatmak istiyorum. Selamet i Şerife'de de Peygamber Efendimiz'e selam göndermektir. Allah'ın O'na selamet vermesini dilemektir. Eserat ve Selam'a Eke'ye harfet olan veyahut da Allah'ımız sallallahu aleyhi ve sellem muhammeli ve alâ Şimdi olmuş bir olayı size anlatacağım. Çok ilginç, çok önemli bir olay olduğu için bunu anlatacağım. Almanya'daki işçi kardeşlerimizden bize kendisi anlattı bana birisi. Bu kardeşimiz bir fabrikada mühim bir işte çalışıyor. Ve bir yıl. Hacın yazın olduğu bir zamanda hacı gitmek istiyor. Diyor ki patron da ben yaz aylarında şu ayda, şu ayın şu günde şu ayın şu günde yılı gidim istiyorum. Diyor ki olmaz patron. Patron dişine hazmış. Patron diyor ki op niye O zaman bizim koruyucu ürünümüz işimiz çok fazla. Sen de çok önemli bir elemansın O zaman sana izin veremem. O zaman çok çalışmalısın. <Gülüyor> Ama mutlaka gitmem lazım. O arada gitmem lazım. O diyor Kış için. Hayır. O tarihlerde gitmem lazım. E izin vermiyor. Olmaz. Tabii ki. Yeniden çalışma şeyle uygun değil. İzin vermesen de gideceksin. E diyor izin vermeden. Nasıl gider? O zaman işinden atılırsın. Atılsan da gideceğim. E bir takım haklardan olursun. Haklarından mahruf kalsan da gideceğiz. Ya o niye bu kadar ilan ediyorsun? Sebebi ne? Söyle bakayım. Isıvan ediyor. O da diyor ki ben Müslümanım. Benim bu tarihler arasında hac vazife var. Hacca gitmem lazım. Müslüman olarak. Onun için izin istiyoruz diyor. Ha. Madem ibadettir, madem, madem açtık pekala o zaman izin veriyorum diyor adam. Patron tamam diyor. O zaman gidebilirsin diyor. Ne yapalım? Bir çare buluruz. Senin yokluğun, telafi etmeni çalışırız, tamam." diyor. Ve o hazırlığını yapıyor, valizlerini hazırlıyor. O gün geliyor, patronla vedalaşmaya gidiyor. Diyor ki, ben Pala gidiyorum. Af bilet <gülüyor> Gidiyorum. Hans diyor ki, tamam güle güle. <gülüyor> Hem diyor, Muhammed'e benden selam söyledi diyor. <gülüyor> Şeye gidiyor ya. İcaza gidiyor mu? Muhammed'e benden selam söylüyor. Allah, Allah, elin, ansı, Filistiyen selam söylüyor sana. Şimdi bu halde gidiyor. Peygamber Efendimiz'in Medine'yi biner esinde türbesine geliyor, ziyaretini yapıyor. Tam böyle huzurunda gözlerini kapatmış böyle dua ederken Peygamber Efendimiz, e, has aklına geliyor diyor ki, yarısı kendisi böyle yarısı Allah has. Ben sana selam söyledi, bilmiyorum Medine sianın selamlını getirmek sana doğru mu yanlış mı ama şey işte selam söyledi, i̇şte ben de selamını sana tebliğ ediyorum. Neden diye bunu öyle söyledim diyor. İnsanlatıyor bana olayı, olayı yaşayan şahıs. Çok ilginç olaylar var insan yani. Entesan şeylerle karşılaşıyoruz hayatında. Sonra diyor ben diyor Türkiye'ye geçtim diyor. Hacımı bitirince Medine sianındayım. Daha sonra Türkiye'ye geçtim diyor. Hocam diyor, da Almanya'ya gitmeden hansım Almanya'dan Müslüman olduğu haberi geldi diyor. Benim patronum Müslüman olduğu haberi geldi diyor. Ben bunu şöyle yorumluyorum, mutlaka kardeşim. Şimdi adam bir nezaket gösterdi, Muhammed'e selam söyledi. Nezaket bu, Avrupa'da nezaketler vardı. Şimdi arabayla gidiyoruz Yücel'le üzerlerinin Yücel evine. Tıkışık yerde Yücel karşılamaya tarafa ee, tak verdi geçsin filan diye. O elini kaldırıyor, yani teşekkür ederim. Tamam, yani bir kentilmenlik bu, ne olacak, ne oluyor? Bazen bir yücel kaldırıyor onlara, tamam filan diye, teşekkür ederim. onu görürlerse onlara geldi. Şimdi bir kentilmenlik, Muhammed'e selam söyle, tamam. O da Muhammed Aleyhisselam'ı Türk ziyaret ettiği zaman, ''Ya Resulallah, han sana selam söyletir.'' diyor. Bizim kulaklarımız görülmüyor, gözlerimiz görmüyor ama ondan Resulullah Efendimiz'in haberi oluyor mu? Her tamam. sana selam verildiği zaman, dediği zaman Peygamber Efendimiz ne diyor, ne tahmin edersiniz? Aleyküm selam diyor. Hansa da selam olsun demiyor mu? Selam nasıl olur? E selam aleyküm dersin ve aleyküm selam dersin. Peygamber Efendimiz Hansa selamet diyor. Selam olsun sana da, selamını aldım, memnun oldum, sana da selam olsun. Ne oluyor? Hans'a selam oluyor. Yani Hans selameti buluyor, yani Müslüman oluyor, yani cehennemden kurtuluyor, yani tehligeden kurtuluyor, ebedi saatiğine kavuşuyor. Anladınız mı mekanizmayı yani Ben böyle anlıyorum. Evet, herhalde bunun, bunun dışında başka bir şey değil bu olay. Onun için selam ve selamın önemini anlatmak için bu olayı söylüyorum. Yani Peygamber Efendimiz'e selamat ediyoruz. Yani biz birçok şeyi mekanik olarak yaptığımızda esrarını anlayamıyoruz. Ama şuurunu yapsak, bazı şeyleri biz de göreceğiz, biz de anlayacağız. Dikkat etsek biz de anlayacağız. Biz bir selam verdik, mi? o selam Resulullah'a gider. Hadis-i Şerif'te var. Senin selamınız bana melekler tarafından tebbi edilir, deniliyor. 3 de Fela-ı var, var. 100 Estağfurullah, 100 defa Allah, de her o bazı ilahe de maksızı verip, belki masrafı üstü bekleme, 100 vazge, 100 Kulhu Allah'ı Ahmet, 5 tane dekir. Hepsi hadis-i şeriflerde olan şeyler, bu ben, sadece size hatırlatmış oluyorum, kendim söylemiş değilim. Kendim de söyleyebilirim aslında. O de var. Yani, o hak da iyice olarak bize vermiş. Arttırırız, Efendim adamına göre ilacın dozacını ayarlamak bizim hakkımızdır. Ama Efendimiz'in söylediği miktarlar bunlar, eğer bunları çekin. Bunların hepsinin hazineti var, faydası var, sevabı var, Efendimiz söylemiş, hikmeti var. Bunları çektikten sonra dua edin. Dua da ibadettir. Kendinize, geçmişlerinizde, yakınlarınızda, sevdiklerinizde dua edin. Bu zikri yaptınız tamam, başka zaman Başka zaman da o devin söyledik, çok sevatsızlık gibi mümkün olduğu kadar yapın. Hani içinden bizden Allah dener. Onu da öğretin size. Şimdi beni dinleyin. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Şimdi size söyleyeyim Allah şahit olsun. La <gülüyor> ilahe Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Şimdi ağzınızı kapatın, gözlerinizi de yumu, içinizden Allah demeyi sessiz olarak devam ettim. Bir dudak kıpırdatana sessiz devam. Sessizce içinde Allah diyebiliyor. Bu zikri, zikri zikri kalbi derler. Kalbinde yani içinden zikri. Bunu her yerde yapabilirsiniz. Vasıya bindiniz, ağaca bindiniz. Üniversiteye gidiyorsunuz. Tamam kalbinizi Allah diyebilir. Yolda yürüyorsunuz kalbinizi Allah diyebilir. Hanım mutfakta patlıcan soyuyor, patates soyuyor. Kalbi Allah diyebilir, yüzü söylüyor. Kalbi Allah diyebilir. Yani eli çağırda gözlüyor. Yarda olabilir, kâr iştir. Eli kârda, gönlü yarda derler buna. Haklı kişi Allah'ta yani, kalbi Allah'ı zikrediyor. Bunun sevabı çoktur, yapabildiğiniz kadar yapın. Şuradan şuraya sur atıyorsunuz, dinleniyorsunuz, ayaklarınız uyuştu veya başınız çişti ders çalışmaktan, tamam, kalbimizden Allah deyip her zaman o sevabı alınır. Kesin olarak, baştan da söylediğim gibi, Sefer tasavvuf sadece zikirlen ibaret değildir. Tarife sadece, dervişlik sadece zikir yapmak demek değildir. Amaç Allah'ın sevdiği kul olmaktır. Peygamber Efendimiz gibi olamayız ama Peygamber Efendimizin ashabı gibi olmaya çalışmaktır. Tam Müslüman olmaya çalışmaktır. Onun için Peygamber Efendimizin sünneti seviyesini uygulamaya çalışın. Hani bu sabah bir konuşmamda... Uyguladım ya, efendim bizim sünnetine uymak, o bizim ana amacımızdır. Bana da, bana danışmadan o konuyu vermişler, o da Allah'ın bir çok şey, iyi ikmesli işi bana onu anlattı yani, güzel işaretli oldu. Neden de bizim sünnetine göre yaşamak amacımızdır namazları sünneti uygun olarak kılın. Efendimizin hadislerini okuyun, onları uygulamaya çalışın. Parti amazlardan Efendimizin tavsiye ettiği sevaplı namazlar var, onları kılmaya çalışın. Tavsiye ettiği sevaplı oruçlar var, onları kılmaya çalışın. Sevaplı işler var. Mesela ilim öğrenmek sevaptır. Ez ve yardımcı olmak sevaptır. İslam için çalışmak sevaptır. Böyle sevaplı işleri gayret edin. Günahlardan kaçınmaya çok dikkat edin. Eğer günahlardan kaçınmazsanı çıktınız yerden düşer. İlerine evlenir geriler. Başarını söner. İş sıfırlanır. Hani yanlışlıkla düğmeye basın da komp kompütürün sıfırlanması gibi. Onun için günahlardan uzak durmak, dikkat edin. Günahlardan uzak durmak, takva ehli olmak, haramlardan, günahlardan uzak durmak, teyze almak için, ilerlemek için, başarıya ulaşmak için çok önemli bir şarttır. Bir insan günahlardan kaçınmayı başardığı zaman imanın tadını de iyi bir Nasıl bir şey bu günahlardan kaçınmak? Kur'an'ın yerinde mesela Yusuf aleyhisselam hikayesi var. Yusuf aleyhisselam ama Çok cazip teklifler yapılıyor. Ama o hayır diyor. Kabul etmem diyor. Hapte atarız. atarsan atın diyor. Hapis daha iyidir diyor benim için diyor. Günaha düşmektense hapsedir diyor. Bu neden bir fedakarlıktır. Yani minneti, meşakkati, zahmeti, hapsi göze alıyor ve bu taraftaki keyfi, zevki, safayı reddediyor. Nedir bu? Bir fedakarlık Ama işte böyle fedakarlıklarda Allah büyük şey vakti ediyor. Günahlardan uzak durduğu zaman. Ve hayatta da insan iyi Müslüman Nasıl? bu sayede olur. Yani günahlardan uzak durabildiği nispetler olur. Eğer derviş olarak günahlardan uzak duramazsanız, peyziniz kaçar, ağzınızın tadı kaçar. Çünkü günah insanı zehirler. maneviyatını karartır. Çünkü onun için. Günahlardan uzak durmağına çalışmamız gerekiyor. Fez alamıyor, alamazsın tabi. Sen yaptıklarını şöyle bitti, gözünden geçir bakayım, dün neler yaptın, akşam neredeydin, kiminle konuştun, ne, neyi seyrettin, günah, tabii bunların hepsi internet tesir eder. Günahlardan uzak durmağa dikkat edin, iki, sevaplı işleri yapmaya dikkat edin, bir, gayret edin, bir, günahlardan kaçınmaya dikkat edin, iki, Ahlakınızı güzelleştirmeye çalışır. Üç, insanın ahlakını düzeltmesi kendisinden gelen bir gayret doğurur, kendisi kendisini sıkarak olur. Tabi güzel ahlakı güzel insanlardan görür, ona özelir, onu yapmaya çalışır. Güzel insanların en güzeli Peygamber emezidir. ondan öğrenir. Evliya Allah'tır, onlardan öğrenir. Peygamberali zişandır, onlardan öğrenir. Tarih kullardır, onlardan öğrenir. Yani güzel huyları yapmaya çalışır insanlar. İyi huyları yapmaya çalışacak, kötü huyları da tatlığa çalışacak. Benim kötü bir huyum var hocam. Neydi? Çok sabırsızdım, tamam mı? O zaman sabırsız biraz çalış Çok kinder hocam. Çini hiç içimden atamıyorum. Yani bir adam bana bir şey yaptıysa 10 işte yıl unutamıyorum. Tamam. Kendisi tedavi. Çok hasretliyim hocam. Yani birisinin bir başarısı böyle karnında ağrı mideye getiriyor. Kıvrım kıvrım soğandırıyor. Tamam onu da Çok kabatsınız hocam. Ben çok şükürsüzüm. İşte hiçbir şeyi sevemiyorum. Hiçbir şeyden memnun olamıyorum. Tamam, olmazsa. Evet. Kötü uykular atacaksınız. iyi uykular adın. <gülüyor> Şimdi her biriniz bir fatihi, Kur'an'dan bir fazı ya bir bir şey söyleyecekler ama. Söz ala nefsine zaman eva, bima Peygamber Efendimiz Sahabi bağlandıkları zaman, ettikleri zaman, bu ayet göre çok güzel bir şey yaptılar. ifade dua ettiğimizde, Allah'a beyat etmiş oluyorlar. Sevapları çok olacak diye bildiriliyor. Tabi ayetlerini bozarlarsa. Resulullah'a itaat etmezlerse ceza yapmıyor yüceklere de bildiriliyor. giriş merasiminin anlatımının sonunda bu ayeti niçin okuyoruz biz? Yani sizin bu verdiğiniz sırf, girdiğiniz yol Allah'a bağlanma yoludur. Sevabınız çok olacak. Sahabe gibi olduğunuz demektir yani. Sevabınız çok olacak. Ahdinizi bozarsanız vebaliniz olur diye hatırlatmadır. Onun için Allah Teala'yı ediyor, dua ediyorum, sevinirim ediyorum ki sizi sevdiği yolda yürütsün. Yanlış yolların tekrar ayağınızı asla döndürmesin, kaydırmasın. Tarikatın incelikleri, esrarını, manevi hayatın sırlarını öğrenip Kamil bir düşman olmayı nasip etsin. Nefsinizi terbiye etmeyi, ıslah etmeyi nasip etsin. İmadenizi kuvvetlendirip e, kâmil bir insan olmalısını nasip etsin. <gülüyor> Ömrünüzü Allah yolunda güzel işler yaparak geçirmenizi nasip etsin. Allah'ın huzurunda sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmanızı nasip etsin. Sizi Allah Celle Celaluhu cennetiyle tertif eylesin. Cennetinizle ihsan eylesin. Cemalinde bir şeref eylesin. Bir de ve de etrafı şeref. Bir patik. Sizin bu diğer herkese yaptınız, diğer herkese çıktınız. Burada elbirlikte çalışırsınız. Bakın, biz, biz bir program yaptık. Çevren programı burada. Birçok kimse geldik, kalın arasına kadar doldu. Çok güzel konuşmacılar, güzel sözler söylediler. Çok büyük bir aktivite oldu. Bunun faydası kim bilirken evlere kadar gidecek. Çevrenlerin faydası var, binlerine faydası var. İnşallah bu aktiviteleri tekrardayız. İnşallah. Buralarda İslamiyet yerleşirse Aşın olmak çok iyi olur Allah yani bu günleri göster, baharları eriştirsin Hicaretlerine sahibine bahsedersin Akşam kaçta oluyor? Galiba oldu veya Kaçta? 30 kaçtır? 20? Ben şeyi bakmıştım ama Allah'ım Adamlar konumda konumda bir en bu <gülüyor> konuda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 Adaylar için bir şey bir şey yok. Thank you. İzlediğiniz için Birleşerek Marmara Üniversitesi'yi tutulduk. Evet, bir işler yapıldı. Ve evet, evet, şimdi Darmadan daha sonra bir ısrar ettik. Marmara Üniversitesi kendileri kurtuldular. Birleşecek, otoprabanın fakültesini <gülüyor> ettiler. Ee, şöyle olabilir yani siz kendi aranızda, kendi aranızda bu organizasyonunuzu ne yapıyoruzla, devam edelim, kendiniz bir, bir fon koyarak ortaya, böyle bir şey geliştirirseniz geliştirirsiniz. Türkiye bunu denedi, mesela Türkçük Türkiye, mesela Türkiye'nin Azerbaycan kurumu şu anda Ermeni hakkında bir ilişkinin içinde. Bakın ne ki çalışıyorlar. Papa araştırma veren etki kurulu şeklinde de. Bir sürü yiyicinin hemen maaş aldığı bir yer durumundadır, bir bilgi çalışması yapılmıyor. Bunları yaparsak devlete rağmen devletin dışında kendimiz yapabiliyoruz. Bir devletin müesseselerini devrediyorlar. Şeyi boşa görüyorlar. Kendisi istikamete yönlendiriyorlar ve başlıktan çalışan insanları alıyorlar. Yeterli insanları getiriyorlar. Onlar geldikleri zaman ilk başta hemen en çalışan, en karriyetli insanları savunup yerlere. Ve en kıymetli projeleri durduruyor. Başkanış olan projeleri bile durduruyor. Biz bunları özellikle kendimiz yapmalıyız. Parayı da Kolaylık yavaş yavaş işimizi sıkarka Paketler başlasak bile yavaş yavaş yani yani ölen bilimler akademisi inşallah olur. Sonra zamanla herkes çok para kazanır, bu işlerden şeylerden onun bir kısmı da para aktarlara böyle e, öyle alınmaz öyle engellenemez arkasından yetişir, tutulamaz birine teşhirler. Büyük ihtiyaç vardır, Avrupa'daki gençler gelişmeler akademilerin kurulmasından sonra olmuştur, bilimsel akademilerin kurulmasından sonra olmuştu. Çok büyük saygısı vardır, fakat yapılmıyor. Bakın bunu okumadığınız için 16 milyar dolarlık harcamıyor. Buna milyon şirketler, milyon şirketler, <gülüyor> milyon şirketler. Bu paranın tabii bir fedakarlıkta buradaki insanların yetiştirdiği kadar bu dernezel bir Aynı para Türkiye'de sahip o da çok daha büyük, bu kadar yükseğe de sözlerle ki bizim her merkez meyve'lere geçirebiliriz. Bunlardan ileri kalmayız, bunları geçebiliriz bütün alanda Allah'ın etkiliği, şükür. Biden ülkenin iyi değil Kolon mısır Japonya Japonya kolon mısır Rumjeto Rumjeto kolon mısır Amerika Amerika kolon mısır gibi, kalan bir şeyini ararlar, bulabilir, şey olarak şey yapabilir. Fakat e, yapamıyor. Bu bunların tercihlerini yapan insanlar, vatan insanlar, değil. yani değil, bir şey değil. Aracığım, negatif duygularla şey yapıyor. sonra buradaki insanlara benim gördüğüm kişiden önce buralarda bazı teklifler yapılıyor. Türkiye'ye ee, gelmiş arkadaşlar söylerler. Mesela demişler, nikah falan diye ceneyete girip burada. Girmem değilmişler, çözmüştü var arkadaş. Sana da belki gelince o iş bulursun, bilen demişler. Oraya yani. bağlantılar, böyle patlaşarak bir şeyler görev yapıyor bu iletişler. Birileri çağırdılar diye birisi anlatıyor. Yani bir kızı oturttular diye, diye bir şeyde, bir soklantıda. Yani benim onunla arkadaşlık yapmamı istediğim gibi. Yani Şöyle oyunlar var. Herhalde yani bir gizli kesiyor arkadaşlar, bir işleri planlıyor, görev siletliyor. Ondan sonra da bir adamlar da orada beni noktaları getiriyor. Gizli bizim planlamalarla bir şeyden yürütüyoruz. Onlar Şöyle. Yine yine açın masalını. Evet. Bana da. Bazen bize bir şeyler de kullanmazsa. Bana ne gibi. Bunu Evet. bu. Artık, ama, bu asıl tema. Az bu sana yani normal bir şeylerin normal şeramat arzusu olur bir yandan çoğu adam olur sen dört bir onu getirecek çalışanlar, her saatte bir tek niyeli kara oluyor. Bu şekilde herelerin geçmesi gerekiyor. böyle habluyorsunuz ama tekrar alamadığınız olur O da. <gülüyor> İnşallah. Şimdi çok önemli. Gerçekten de şey. Tabii ki. Bizim bir sata otel cami olarak kadar şirket bu. Bu şirketler nerede? Şey sermaye, şey milyarlarca işi. Evet, olay sadece bu. Yaşıyor. Şehir Boğuluklu fazlifesi, Şehir Fadifesi, bir inşallah şeyler böyle bir birlikle beraber içinde silahlı bir şey yaparsanız inşallah sebebisinin yani bu uçlarında devlet uygulamak istemeyebiliriz bir anda uygulamak istemeyebilir. Ama sen özel bir hesap açacaksın. Senin için o uyum odamasını şey yaparak onun kapatmak ve Onlar da dinleri, imanları, eee Türkçede haberler. Avrupa'da özellikle en yeniden mümkün olduğu kadar şey yapmak. Evet. Yani TV'ye baktığınızda soruların olmadığını Bu da bir şey yapılabilir türüde. Yani şey tam malakede yapılamazsa Araplarda bir şey yok. Malaya yürüdürekli yüksüldü, zeryüzürekli yüksüldü. Bir şey tamamen yapılamazsa tamamen de bırakılmaz. Kıraksız çalışma başlar ondan sonra bir kişi kendi işinlerini yapar. yapa, sadece yapa. araba yapacak durumumuz yok. Yapamıyoruz. Daha da yapamıyoruz, yapamıyoruz. Ama birçok şeyi de yapmaya başlamışız yani. Temelide. Yani bu var. İyi bir seviye var. Bazı şeyleri ihmal ediyoruz. Başka ülkelerle faydalı olabilecek aslılarımız var. Orta Asya'ya, orta, orta Doğu'ya, Aslılar ülkelerine yani bazı mazarı alıp alıp da ihmal ediyoruz. Yani bizde bizdekiler üstüne geliyorlar. Bizde yani zamanla şey olur. Ama esas itibariyle ara amacımız bunlara çevrilmemek. Mükleer olduğu kadar...